müslüman Müslümanatın, mümin ve Müminatın işte sayıyor. Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar, inanan erkekler yine imanlı kadınlar, e, ibadet eden erkekler, ibadeten kadınlar, oruç tutan erkekler, oruçtan kadınlar sayıyor, sayıyor, sayıyor. Vel haşuin ve'l haşirat. Huşu sahibi erkeklerle huşu sahibi kadınlar. Allah'ı görüyor gibi yaşayanlar. Namazda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 Kainatın Efendisi diyor mescitteyken namaz kılıyordu kıyama durdu ben de mescide girdim yanına yanaştım diyor baktım ki دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وقائم يصلي ولي mübarek göğsünde diyor tencere kaynaması gibi fokur fokur Allah korkusundan böyle ses geliyor içinden Ayşe anamız buyuruyor Rahman Allah'a, kanı duyma o mu sırda yezid, khezidir, mirgel, hatta kanı duyma o mu bazı şükük Medine, mescitte evde namaza durduğu zaman mübarek göğsünden öyle sesler çıkardı ki diyor Medine'nin sokaklarından işitilirdi. İbrahim aleyhissalatu ve selam, Khalilur Rahman, boşuna olmadı Allah'ın dostu, namaza durduğu zaman diyor bir rivayet, bir mil bir rivayet, iki mil uzaktan kalbinin çarpıntısını sesi titrildir diyor. Adamlar nasıl namaz kılıyorlardı? Sahabe-i kiram öyle. Peygamberler öyle. Salavatullah ala nebiyina ali ve ecmaîn. Allah Teala Nebu resulullah. Fe stedemna lehu ve habna lehu Yahya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 Dua etmek lazım. Çünkü öyle iki rekat nasip olsa cennet vacip oldu. Ve günahlar bağışlandı. Mağfiret oldu. Şimdi ne dedik? Müjde çok. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 5 salavat iftaraddahünnellahu teala alel ibad beş vakit namazı Rabbim kullara farz etti. Femen sallâhünneli vaktihin ilk şart vaktinde kılmak ve etemme rukû'ahün tamamlarsa ve sucûdehünne secdelerini tamamlarsa ve ne, hadisin bir lafzında da bu var. Nedir o? Huşû'unu da tamamlarsa. Şimdi vaktinde kılmayı becerdin. Rukû'u tamamladın. Secdeyi tamamladın. Bunları yapma imkanı biraz daha fazla. Ama o huşû'u da tamamlarsa kaydığı ile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 İnna tayna diyor adam. 50 senedir böyle kılıyorum diyor. Ben şimdi bunu e tayna nasıl yapayım diyor. Aynı çıkaracak, aynı çıkartmak için ameliyat lazım diyor yani. E tayna diyor. E tayna diyor. Diyemez ki e tayna diyor gidiyor. Öbürü kulfü vallahi. Ya kulfü Allah diye bir şey Kur'an'da yok. Kul hüvallahu hü. e hü diyemiyor ki adam. Ya buraya takacak ya boğaza takacak. Bir ha mı yapacak ne bileyim. Fü Allah. Bu sefer de kolayını bulmuş. Fü Allah diyor ya böyle namaz olmaz Allah, e ben düzeltemem olsa da morali bozuluyor biliyor musun bir de ya bırak diye ya sen, sen. <gülüyor> ben kılıyorum oldu dedi bektaşı abdestsiz de kılıyorum oluyor diyor zaten bu olmuyor bak kıraatı diyor hadis şerif taberani moce mefsatta rivat diyor bu hadis-i şerifi kıraatı şart koşuyor senden hafız ol diye Allah emretseydi her rekatta başka bir sure emretseydi her gün başka bir sayfa emretseydi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 Tam vefat edecekken böyle yanına gelmişler, ziyaret ediyorlar. Hasta artık ağırlaşmış. Ek'iduni, ek'iduni. Oturtun beni, oturtun beni dedi. Zorlan otuttular ölüm döşeğinde. Dedi Resulullah'ın bir emaneti var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Halbuki Ebu Ureyre kadar da dağıtan, yayan, anlatan daha bir sahabi yok yani. O kadar hadis rivat etmiş. Ama yine bir taneyi gizlemiş yani, bırakmış son dakikaya kadar. Artık dedi ki bir emanet var onu da demeden ölmeyeyim dedi. فَيْدَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُهُ Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem Namaz kılarken sağa sola bakmayın لَا صَلَاةَ لِمُلْتَفِتُ Sağa sola bakanın namazı yoktur. Ama فَيْلَمْ <gülüyor> تَسِطِعُ Eğer buna güç yetiremezseniz o zaman farz namazlarda bari çok titiz olup da nefse şeytana yenik düşmemeye gayret edin. Yani şimdi sünnetler var, nafileler var, müekked sünnetler var, mükket sünnetler var ama hiç olmazsa diyor, bak dikkat edin yani nafilene her Sen şimdi dersin ki, hoca dedi ki sana nafile de sağa sola bakılır. <gülüyor> öyle mi dedim şimdi ben? <gülüyor> Resulullah öyle mi buyurdu?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 Ya Allah, hoca ne demiş Hakikaten namaz bitti ya vay anası. Ya bu böyle ya. Yani. Milleti nasıl bilirsin demiş kendim gibi. Yani nereden biliyorum ki? Rukyu an sucu da, rukyu sevdeyi de tamamlarsa, on o hususta da hususi bir kitap yazacağız. İnşallah. Tadil erken tabi o rukyu kalkışlar, o aradaki oturuşlar, orada e, sakinliğin miktarı durmak lazım, hızlı hareketlerden sakınmak. Onun ölçüsü var. Onlar ayrı bir konu, teadil erken. O çok önemli bir mesele. Bunları tamamlarsa, Arada huşu şartı da geçiyor. Haracet ve yebey dâv-u Namaz biter diyor, o namaz çıkar, Bembeyaz, aydınlık, Parlak bir vaziyette, فِمَّاُواْ اُسْعِدَ bir aile sema Göğe doğru yükselir. Hemen bu kıldığımız namaz var ya, Akşam çıktı inşallah.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 Yatsı vaktinden sonra, girdikten sonra akşamı kılacak. Bu ne oldu şimdi? Bu namazdan dua alabilir mi? dua alır. وَلَمْ يُسْبِقْ لَا dua, Abdestini güzel almaz. Şabır şubur efendim, kuru yerler bırakır. وَلَمْ يُتِمَّ لَا خُشُوَى Huşuğunu tamamlamaz. Mevla görür gibi hal almaz. Mevla'nın huzurunda olduğunun farkında olmaz. Gaflet içerisinde kılar. ولا ركوعا ولا سجودا فللقرأت فيها ruku tamamlamaz secdeyi tamamlamaz düzdü kıraati tamamlamaz yanlış şunu şokur harflerin makreçleri yerlerinden çıkarmaz yanlış telefuzlar yapar manayı bozar haracetü heyye seudâ o o namaz kütürün vaziyette kör topal vaziyeti özürlü çocuğu olan gibi al başına belayı yani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 Alırlar ve kullu katabu kapıları kilitlenir. Almaz içeri. mevla'ya <gülüyor> yakışmaz. Ne <gülüyor> ve Allah tertemizdir ancak tertemizi kabul eder. Karışık bulaşık işi Allah kabul etmez. Celle şahıhu celle celaluhu tekul ki Allahu kema zdayatini.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 Allah dostlarının namazları hakkında Bunlar Bize örnek olabilir nitelikte Hazreti Hüseyin'in oğlu Ali İmam Ali Zeynel Abidin Radıyallahu anhüma Ehli beytin imamı Mübarek insan Ölünceye kadar 24 saatte bin rekat Nafile namaz kılardı Her gün bin rekat Nafile namazı kaç rekat Bin rekat lakabı seccat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 ''Biliyor musunuz ben kimin huzurunda duracağım?'' ''Ve'li <gülüyor> ve ''Kiminle muhataba konuşma ve mükaleme yapacağım?'' ''Ve mavi zâir ud ''O Rabbim bana ne cevap verecek?'' Bunu biliyor musunuz da bana soruyorsunuz. Namazı böyle kılardı. Müslimi bile yeser. Zat. Tabinden i̇bn Abbas'tan, i̇bn Ömer'den hadis rivayet etmiş büyük zat. Namaza girdiği zaman hiç bir ses duymaz.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 ''Efendim, bir ayaktan diğer ayağa geçmez, böyle, sanki direk gibi namazda dururdu.'' ''Elbisesini, efendim, hareket ettirmez, bir tarafını kaşımaz. Bunlar hep huşûn alametleri.'' Adam biri namazda sakalını şöyle yaptı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görünce ne buyurdu? ''Levheşi <gülüyor> an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 buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem terar racüle haşi'en vel kalbu bi haşi' adamın tipine bakarsın durumuna bakarsın huşu sahibi zannedersin öyle görüntü veriyor yani bazı böyle hareketler çok yapanlar oluyor böyle yamulanlar şey de, ne bileyim boynunu büker bir hareketler bunlar uygun değil sana namazda dur doğrudur dediler doğrudur dik dur dediler şey, öyle bir şey yapmadın bir düşünme valla sana böyle yap demedik böyle dur ama doğrudur yani kalp huşu yapsın Ha, kalpte huşu diye bir şey yok hareketlerde böyle huşu görüntü kimi kandıracak Allah muhafaza buyursun İmam Malik hazretleri radıyallahu anh İmam Malik duydunuz mu? Maliki mezhebinin sahibi büyük müjde hadis-i şerif okuyordu böyle bir e, sohbet meclisinde hadis-i şerif rivayet ederdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescidinde okuturdu ekseri e, Ravza-i Mutahara'de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 Celle Celalü yüzünün kanı giderdi. Yüzünde hiç pembelik diye bir şey kalmazdı. Kül gibi olurdu. Tabiin'in büyüklerinden Amir ibn Kays Hazretleri. Şu söze bak. Len tahtelif el ganajeru beyne ketifayye uhub ila min etefekker <gülüyor> fi şey'in min emri dunya ve ana fi's sala. İki omuzumun arasına diyor hançerler gidip gelmesi Hançer sokuyorlar artık ölüm demektir ya iki omuzun arasına. Böyle defaatle hançerlerin sokup çıkarılması namazda dünya işlerinden bir şey düşünmekten bana daha sevgilidir. Namazda dünyalık bir şey düşüneceğim Allah'ın huzurunda omuzlarıma diyor hançerleri sokup çıkarsınlar. Tercih ederim hangisi derlerse tercih ederim. İşin büyüklüğünü anla, işin ciddi, şimdi namaza duracağız, Daha konuşuyoruz konuşuyoruz ya, aha şimdi namaza duracağız. Bakalım dört rekatta değil de, bir rekatında bile şunu koruyabileceğiz. Bunu bir deneme yapalım be inşallah. He? İnşallah, i̇nşallah. nasıl yapacağız bakalım. İnşallah. Vehbi ibni Ver Hazretleri namaza durduğu zaman sanki cehennemi seyrediyor gibi olurdu. Cehennemi seyrediyor gibi. Allah Allah o gulam hazretleri namaza durduğu zaman kışın buz gibi havada hiçbir şey yok donarsın namaza durdu bu terlemeye başlardı. Allah Allah korkusundan. Sebebi sorulduğunda haye minallah azze ve celle. Allah'tan utancıma derdi celle o celle celal. Onun için aynı namazı kılacağız, aynı safta duracağız, aynı imama uyacağız ama hadis rivayetinde buyuruyor yekunu raculan salah iki adam aynı namaza durur ve hadi ma ama onunla diğerinin namazı arasında yerle gök arası kadar mesafe olur. Fark olur. Haza muqbilun ala Allahu ve haza lahin Bir tanesi kalbiyle Allah'a yönelmiş, aynı namazda o da yanında hiç Allah'a bir kere hatırlamadan namaz bitiyor. 4 kat bitiyor, bir kere Allah düşünmemiş. <gülüyor> Celle şanuhu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 Rabbimin huzuruna duracağım, başladığın anda allah akber Ekber dediğin anda tahrim tekbiri Bu tahrim ne demek? İhram, iftitah deniyor, bu tahrim yani haram etme. Ne demek haram etme? Şimdi allah akber Ekber diye niyetlenmeden evvel, dünya kelamı konuşmak helal mı? Helal. Yemek helal mi? Helal. Su içsen helal mi? Helal. Şimdi ama allah akber Ekber mi? gibi bunların hepsi ne oldu? He? İşte ona tahrim tekbiri, haram etti sana her şeyi. Namaza durdun,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 Kokulu sabun ne yapamaz? Süremez. Sabun kullanması kokulu. Sabunlar düşüp kokulu zaten. E, haram. E ne yapacak adam şimdi? 10 gün yıkanabilir. Yıkanabilir ama tüy dökmeyecek. E keselenirse, liflenirse ne olur vücudunda tüyleri dökülür. E güzel yıkanamayacak. Onun için ne yapıyor? İhrama girmeden diyor ki ben bir banyomu güzel yapayım. Kokulu sabunlarla bir yıkanayım. Kokularımı süreyim. Mechem çünkü neden ihrama girdim mi niyet bunlar ne oldu?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 bu şey açık oldu mu, zar zır zır zır seni rahatsız edecek, milleti rahatsız edecek, cemaati rahatsız edecek onu hesap edeceksin bu çalarsa bizi ne yapar namazda? rahatsız eder gelecek var kapıdan bilmem nerede. o zaman onu ya kapıyı açık tutacaksın ya hırsız gibi bir şey oldu. o zaman bekleyeceksin alt kata inmiş ya onu bak ben namaza duruyorum gelipte kapıda kalırsın adam açana kadar kapıyı vurur kapıya ondan sonra telefonu çaldırıyor, çaldırıyor, çaldırıyor, çaldırıyor hesap, ihram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 Görmüyor musunuz millet, psikolojik tedavi almak için, yok şunun için, yok bunun için gidiyorlar, ne eğitimler alıyorlar, ne paralar veriyorlar yok enemi, yok epeti, yok bilmem ne, yok yoko, yago bir şeyler böyle yapıyor, böyle bir şeyler böyle duruyor, böyle, duruyor, böyle dur diyor kazık gibi <gülüyor> Türkiye'yi sardı Bizim Müslümanlar bile, rabıta bilmez, murakabe bilmez, huşu bilmez bilmez, hiçbir şey bilmez tabii ki diyor adam. Pis ben şey yaptım. Yoga bana çok iyi geliyor. Allah sana seni ıslah etsin seni. Allah'ın Müslüman'ın namaz kılanın bu e, yok bir şeyler daha var. MP menpi yok o. Yago ne kadar Hindistan budizm budizm gavurların ne kadar izimi varsa hepsini soktular ya. Bu ne ya? Sen Müslüman'sın be kardeşim. Seni Allah neyini eksik bırakmış? İslam'da ne eksik kalmış ya?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 Kâbe'yi diyor, iki kaşımın arasında Kâbe'yi İki kaş neresi? Kâbe'yi, resimleri Gidenler Allah tekrar tekrar nasip etsin Gitmeyenlere de nasip etsin Epey artık Kâbe, eskiden tabii Kâbe'ye gitmek meseleydi Şimdi bayağı kolay oldu, elhamdülillah Herkese nasip oluyor, elhamdülillah Yine de gidemeyenler var, onlar resimlerini görüyorlar, canlı görüyorlar Kâbe'yi iki kaşın arasında, bu namazda bir tatbik edelim he Namazda dururken Kâbe, iki kaşın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 Üzerimden aşağı hazır ve nazır kalbimdeki her şeyi bilen zat Efendimün veqaimun ale kulli nefsim bir <gülüyor> kesebet herkesin her yaptığı anda ne iş yapıyorsa ne kesme diyorsa hayırdan şerden ne amel yapıyorsa Kur'an okuyorsa namaz kılıyorsa ne iş yapıyorsa o anda başından aşağı dikilen murakip göz cadından bitimine kadar her şeyine hazır şahit olan Allah Celle Cela.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 o da Resulullah'a aleyk ederken sana diyorsun. Orada Resulullah s.a.v. rabıta devreye giriyor namazda. Resulullah Efendimiz karşında bizzat ona hitap ediyorsun. Ayakta iyyâkena de unutmayın. Ancak sana taparız Allah'a hitap ediyorsun. Te es esselamu aleykiz. Selam sana. Ey peygamber sana diyorsun. Bak dikkat et ona demiyorsun. Sana diyorsun. Karşındakine hitap ediyorsun. Gafil olma. Onun için Allah dostları o noktalarda gafil oldukları namazı iade ederlerdi. Bir de akıl alırlardı. Selam-ı Aleykede Resulullah'a selam verirken Resulullah'a rabıta üzere tam Resulullah'a karşımda düşünemedim diye bizim öyle iade olsa, iadeyi de iade lazım bu sefer, hangisini iade edeceksin? Çünkü <gülüyor> bir daha kılıyorsun ya iade, onda da unutacaksın yine, onu da öyle kılacak. Otomatiğe bağlamış zaten adam, kıldığı namaz yap aynı, standart, bozuk üzere. Ondan sonra istiyatlikini alıyorum, manaları düşüne düşüne tane tane okuyorum, çok da hızlı okumalar iyi değil arkadaşlar. Öyle hızlı okumalar var yani hiç olacak gibi değil ya. Harfler birbirine giriyor. Tevazu ile rukuya eğiliyorum Allah'ın huzurunda eğiliyorum Allah Teala. Ve idakıyla lemurka O kafirlere dinsiz kitapsız namazsız abdestsizlere rukü edin den dendiği zaman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 Vayanasın ya. İşte ne istiyor namazda? Sabır istiyor. Östeginu bir sabiri vassala sabırla ve namazla benden yardım isteyin. Ve inna ale kibriatun. Şüphesiz o namaz elbette çok büyüktür. Namaz çok ağırdır. Namaz çok zordur. Namaz dağlar dayanamaz namaz. İlla al el Namaz kime zor gelmez?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 Bu nuska mı bu? Al götür de şifa olsun. Suyunu iç. Bu öyle değil ki. Okursan, tatbik edersen, amel edersen istifade edersin. Yoksa bir şey yok. Allah muhafaza olsun. Efendim. işte huşuyla kılınan namazın sahibine duacı olacak. Aksi takdirde evet duacı olacak. Huşu sahiplerinin namazları. Resulullah sallallahu aleyhi Peygamberlerin sellem huşu, huşu, sahabenin huşu, evliyaullahın huşu. Evet. Evet.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 en azından yoldasınız, yolundasınız. Allah tamamına erdirsin inşallah. En azından niyetlendik, en azından dertlendik. Huşu üzere kılamadığımızı fark ettik. Bundan sonra inşallah ölmeden bir ile iki rekat olsun kılma gayretine. Hani iki, ara sıra huşu geliyor bize. Ama o değil. İki rekatta hiç gafletsiz selam verebilecek derece yani. O iki rekatı tam. İlla ki bir an huşu gelir. Ama mesele, iki rekatı tamamlayabilmek. ya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 ve eşhedü enne Muhammeden ve resulü. Hediyelerimizi Rabbim şu saatte bütün geçmişlerimizi Adem babamıza kadar bütün abacdadımızın ruhlarına isal eylesin. Amin. Ruhleri için el Fatiha.